Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Merhabalar, günaydın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına Melek Nurdu da olarak hazırlıyor ve sunuyoruz programı. Bugünkü konuğum su hakkı kampanyasının yürütücülerinden ve emekçilerinden diyeyim. Özdeş Özbay hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bugün programda hem su hakkı kampanyasını konuşacağız. Nedir ne değildir. Hem su krizinden bahsedeceğiz. Neler yapmamız gerekiyor, nasıl bir şey bekliyor bizi, neyin içindeyiz aslında. Ve tabii ki de konferanstan bahsedeceğiz. Uluslararası su mücadeleleri evet. konferansı. 12 ve 13 Kasım'da gerçekleşecek evet, olan, aynen öyle. E, su hakkı kampanyasından başlayalım o zaman. Tabii. Ufak ufak. E, şuradan başlayabiliriz. Bu 2010 yılında hatırlayacaksınızdır, İstanbul'da bir Dünya Su Forumu gerçekleşti. Hı hı. Dünya Su Forumu e, devletlerime ve şirketlerin bir araya geldiği bir e, forumdur ve burada... Hemen her şey olduğu gibi suyun da metalaştırılması ana gündemde suyun özelleştirilmesi göllerin dahi hı hı. özelleştirilmesi gündemdeydi. Buna karşı İstanbul'da alternatif su forumları oluşturuldu. Bunlardan bir tanesinde o dönem henüz bu kampanya yoktu. Bir alternatif su forumu örgütlemiştik. Hemen arkasından da su hakkı kampanyası olarak yolumuza devam ettik ve 2010 yılından beri bir kampanya olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Aslında ana eksende suyun ticarileştirilmesi söz konusu. Çok politika aynen, ekonomik bir mesele aslında. Aynen öyle. Ancak sadece bu değil. Biz hı hı. E, su hakkı e, içerisindeyiz. Yani bir net bir politik talep etrafında bir araya hı hı. geliyoruz. Su bir insan hakkıdır diyoruz ve musluklardan içilebilir nitelikte su akması gerektiği, bunun kamu hizmeti olarak verilmesi gerektiği ve hatta e, belli bir düzeyde yani insanın temel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarının ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini Fazlasının ücretlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz Somut olarak böyle bir e, talep etrafında Talep etrafında şekilleniyorsunuz Aynı zamanda ekolojik dengenin de e, tahrip olması tabi. HES'lerle hı. ve barajlarla <gülüyor> e, Bu bağlamda aslında bir e, çok net bir su krizinden de bahsediyorsunuz evet. e, kampanya olarak Bu e, tam olarak biraz daha açarsak su krizi nedir? Hı hı. E, su krizi e, dediğimiz zaman hemen e, ekolojik krizden yani küresel ısınmadan aslında bahsetmek lazım. E, yani bunun kökeninde açıkçası endüstrileşme ve kapitalizm e, olduğunu düşünüyoruz. Bu... E, e, Doğayı her şeyi metalaştırma ve doğayı bütün doğal varlıkları bir kaynak olarak gören e, anlayışın bir sonucu sonuçlarından en önemlisi hı hı. bizce su krizi. Çünkü küresel ısınmayla birlikte zaten dünyada çok az olan tatlı su kaynakları giderek e, azalmakta. Ve bunun insanlar açısından bütün bir canlılar açısından ve toplumlar açısından da çok büyük e, yıkıcı sonuçları var. İşte bundan bir tanesi örneğin hızlıca hani söylemek tabii, gerekirse tabii. bir örnek olarak sadece göç olgusu yani. Küresel ısınma, azalan su varlıkları ve bununla beraber e, iklim göçü dediğimiz bir gerçeklik var. Özellikle suyun olmadığı yerlerden suyun olduğu e, coğrafyalara doğru oluyor. Ve bu işte xenofobi yani yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi bir dizi hatta devletler arası çatışmalar evet. kadar varan e, e, sonuçları olabiliyor. Dolayısıyla su krizi dediğimiz krizin kökeninde kapitalizmin üretim ilişkileri ve e, bir türlü e, çözülemeyen... Küresel iklim e, krizi. E, var. Peki e, konferans çok önemli bir konferans ama ona geçmeden hı. önce e, biraz daha bilgi sahibi olmak Tabii. açısından. Su hakkı kampanyası olarak bununla ilgili somut şu ana kadar neler yapıldı? Nasıl bir yol izleniyor ve hani neler yoktu neler edinmiş olduk bu konuyla ilgili? E, yani. Tabi küresel ısınmaya karşı bir dizi kampanya Tabii. yaptığımız Hı -hı. E, doğrudur Hı -hı. ancak yani bunu tek başımıza bir kampanya olarak e, yapmamız pek mümkün olmuyor. Hı -hı. E, aslında bu konferans fikrinin e, çıkış şeyi de e, şuydu. Bizim... Buradan direkt oraya bağlayabiliriz aslında evet. evet. Şöyle yola çıkmıştık zaten. Eskiden aslında bütün bu mücadeleler biz yan yana gelebiliyorduk. Yani Avrupa Sosyal Forumu, Dünya Sosyal Forumu gibi büyük sosyal hareketlerin, ekoloji hareketlerinin de yan yana geldiği hem birlikte öğrendiği hem birlikte ses çıkardı. Yani Dünya Su Forumu, veya Dünya Sosyal Forumu nerede yapılıyorsa şirketler ve devletler Hı -hı. tarafından karşısına geçiyorduk. Hı -hı. Bizler de mobilize oluyorduk. Diğer dünyanın dört bir yanından aktivistler de geliyordu. Bu çok aktif bir dönemdi. Özellikle 2008 krizine kadar çok aktifti. E, o günden beri küresel hareketler e, birazcık kendi gündemimize, kendi ülkelerimize çekilmiş gibiyiz. Ve çok fazla yan yana gelemiyoruz. Halbuki bu sorunlar uluslararası sorunlar ve ulusal çözümler yok. Yani, doğru, bu, bunu başa edemeyiz. Hiçbirimiz ne Türkiye'den ne başka bir ülkeden. Fakat şu bir gerçek. Türkiye'de işte en son hatırlayıp e, duymuşsunuzdur e, e, Tayyip Erdoğan'ın işte... Türkiye'nin zengin kömür madenleri olduğundan söz edildi. Bunların hepsini ulusal kaynaklarımız çıkarmak lazım. Bu bir felaket. Bunu mutlaka durdurmak lazım. Bu nedenle Türkiye'de de mücadele eden işte Alakır'dan evet. Karadeniz'de mücadele eden Artvin'de mücadele eden de kadar hepsini bu konferansta da bir araya getirmeye çalışacağız. Onlarla da yani konferansı bir araç olarak da kullanıp aktivist mücadeleleri birleştirmek aynı zamanda bunu dünyadaki mücadele deneyimlerine de birleştirmek için bu konferansı bir araç olarak mesela Kullanıyoruz. Hı hı. Ama bunun dışında öncesinde bir dizi e, kampanyalarımız olmuştu. Bir süredir şeye odaklanmış durumdayız. Artık Türkiye toplumunun yaklaşık %70 veya daha fazlası kentlerde yaşıyor. Bu kırda sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak tamam. kentlerde çok ciddi bir sosyal adalet meselesi çeşmelerden akan su, suyun evet. şişelenmiş su meselesi, Hı -hı. suların şişelendirilmesi Hı -hı. ayrı bir sorun. Hı -hı. Yani bunun bir de e, normalden kat ve kat pahalı olduğunu düşünce kalırsanız yoksullar için veya asgari ücretle çalışanlar için yani işçi sınıfı için çok ciddi bir sorun Hı -hı. olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla... Suyu bir sosyal adalet, zaten artık iklim mücadelesi verenler de iklim tabii, adaletini tabii. öne çıkarıyorlar. Evet. Ee, biz de aynı şekilde su adaletini öne çıkaran bir kampanya yürütüyoruz. 12-13 Kasım'da da e, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Ayhan Şahenk Salonu'nda evet, gerçekleşecek Uluslararası Su Mücadeleli Konferansı. Peki bu konferansa geçersek bu öncelikle uluslararası bir konferans olacak. Evet. Bu anlamda da büyük bir önem teşkil ediyor. Evet, aynen. E, Konularınız, başlıklarınız neler olacak bize Hı -hı. birazcık e, programdan Tabii, bahsedersen. E, şöyle bahsedeyim biz e, su hakkı kampanyası politik bir kampanya. Yani Türkiye'de son dönemlerde gerçi birçok kampanya artık politikleşti ama yine de çevre dendiğinde sanki çevre ayrı bir şeymiş gibi politik olmayan bir şeymiş gibi algılıyor. Çok biz bunu evet. kesinlikle reddediyoruz. Su meselesi de bütün çevre meselesi de son derece politik bir meseledir. Ve sadece çevreye... Ee, indirgenemeyecek bir mücadele tarzdır. Bu konferansın konularına baktığınızda da bunu görmeniz mümkün. Biraz sonra da zaten hızlıca şöyle bir konularını e, sayarım. Evet lütfen. Ama biz elbette suyu merkezi alıyoruz Hı -hı. bir yandan. Fakat bunun etrafında yani su bütün bir yaşamın ekolojinin merkezinde olduğuna göre yani bunu ilgilendiren her şey, hı hı. su ve yaşamla ilgilendiren her şeye de e, bir yandan sahip çıkmak durumundayız. Dolayısıyla biz ırkçılık meselesinden, savaş karşılığına kadar, antikapitalizmden, cinsiyetçiliğe kadar her türlü mücadele içerisinde de yine suyu merkeze alarak hı hı. E, e, bir kampanya e, yürütüyoruz. E, bu nedenle zaten kampanya e, bu konferans başlıklarında da çok fazla konu var. Aslında hatta... E, Kapsadığımız alandan birazcık daha dar bir alan yine bu, de. Bu, bu, burada var. <gülüyor> Ancak <gülüyor> yine de e, şöyle sıralayacak olursak örneğin bir tanesi tabii ki Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul Hı -hı. ve inanılmaz bir su canavarı. Yani etrafındaki altı tane şehrin bütün sularını e, barajlara toplayıp onların işte musluklardan akıtmak üzerine e, kullanan. Biz bu böyle çok özür dilerim böyle düşününce tabii şey korkutucu geliyor aslında ama tam olarak içinde yaşıyoruz. Yani evet. hiç düşünmediğimiz bir mesele iyi evet. oluyor bunu evet. <gülüyor> <gülüyor> söylüyor ya yani Hatta ilginçtir burada ayrıntılı olarak konuşulacak bu konferans toplantı İstanbul'un su krizi ve çözüm önerilerinde örneğin. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi denilen kurum Türkiye'de tektir. Hı hı. Sadece İstanbul'dan sorumlu değildir. Altı şehrinde su ve kanalizasyon işleri müdürlüğüdür. Yani bu bile bir şey. Hani evet, tabii, her tabii. şeyin aslında İstanbul merkezli olduğunun <gülüyor> evet. kanadı. İşte havza bazlı yönetim mesela konularımızdan bir tanesi. Bu aslında yerel yönetimler. Yani demokratik katılımı konuşacağız. Çünkü şu çok önemli. E, suyu nasıl yöneteceğiz? Yani bir öncelikler belirlemek durumundayız. Evet. Çünkü tabii ki sadece yani kentlerde yaşadığımız için sadece nehirlerden akması değil. E, bunu bir de e, hem ekolojik bir şekilde hem de kullanım yani sosyal adalette merkez alarak kullanım belirlemeliyiz. Hı hı. Biz burada çözüm önerisi olarak havza bazlı su yönetimi ya yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü suyun sınırları yoktur, devletleri yoktur, işte milletleri yoktur. Buradan yola çıkarsak su, işte özellikle Orta Doğu'da suyun daha az olduğu yerlerde... Gerçekten su savaşlarından söz ediliyor. Bunun sebebi de şu örneğin Türkiye, Fırat ve Dicle'ye bu benim kaynaklarımdır diyor. Arka arkaya barajlar yapıyor. Halbuki bunlar bir havza. Siz oraya barajlar diktikçe bir yığın toprakla yaşayan aşağıdaki başka ülkelerdeki insanları susuz bırakmış oluyorsunuz. E bunun bir yerde savaşa dönmesi çok normal olan bir şey. Dolayısıyla bunun havza bazlı olarak uluslararası bir perspektifle yerelden katılımla yani su etrafında yaşayan herkesin katılabileceği bir şekilde yönetilmesi lazım. Ee, şeylerimizden bir tanesi bu hı hı. bizim e, tartışacağımız konulardan bir diğeri bu işte su hakkı bir insan hakkı oldu bundan birazcık bahsetmiştim çeşmelerden akan evet. suyun ücretsiz olması gerekti belli bir kısmının en azından hı hı. Ee, kalkınma hamleleri AKP dönemiyle birlikte yani biliyorsunuz Özellikle AKP ile birlikte çok ciddi bir kalkınma hamlesi var. Hı hı. Ve ekolojiye e, ciddi bir ekolojik yıkımdan söz ediyoruz. Bu tabii ki Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın her yerinde her yeri yaşanmakta evet. olan bir şey. Dolayısıyla bu Yıkının. da küresel kapitalizmin aslında bir sonucu. Çünkü kapitalizm her şeyi kaynak olarak görüyor. Ve var olan doğal varlıklar üzerindeki rekabet artık e, çok ciddi bir aşamaya gelmiş durumda. Giderek azalan varlıklar giderek artan bir rekabet son derece acımasız Sürekli sonuçlara... tüketim neden oluyor. Evet. Burası, bu, bu toplantıda bir forum gibi e, yapmayı planlıyoruz. İşte Yeşil Artvin Derneği'nden, işte Trakya'da Dayko'dan, hı hı. E, Kuzey Ormanları savunmasına kadar Egecep ve Bursa Doğa Der ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden konuşmacılarımız olacak. Birlikte yani Türkiye'nin hemen her bölgesinden en az birer e, su mücadelesi veren hareket ve çevre mücadelesi veren hareket bir araya gelip e, aslında sorunlarımızın Evet yerelde bir takım özellikleri var ama aslında aynı sorunları yaşıyoruz. Hatta uluslararası konuşmacılarla bir araya geldiğimiz aslında dünyada da aynı sorunları yaşıyoruz ve birlikte mücadele etmek gerekiyor diye e, ...tartışacağız. E, yurt, çok, çok pardon, yurt dışından gelen e, katılımcılarda... ...Havza Bazı Su Yönetiminde mesela var sanıyorum konuşmacı olarak. E, evet. İspanya'dan e, gelen. Evet, aynen öyle. Çünkü biliyorsunuz Katalonya bir yandan bir otonom e, bölge. Evet. E, hem böyle olması hem de Barcelona ve Katalonya'da özel bir su hareketi var. Hı hı. Onlar e, buna Remunicipalitation re yani yeniden belediyeleştirme diyorlar. Çünkü Barcelona'da su varlıkları, su hizmetleri uzun zamandır özelleştirilmiş durumda. Hı hı. Şimdi ilginç olan şu, bu, bu bir hareket Barcelona M.com'u, Indignados'u belki hatırlarsınız, meydanları e, evet, milyonlarca evet, insan evet. işgal etmişti. Evet. Bu hareketten sonra bir görüntü vardır. Ee, Barcelona'da polisin coplayarak götürdüğü bir kadın, Ada Colau adı, hı hı. E, 2013'te polis müdahalesiyle meydan boşaltılmıştı. Bundan iki yıl sonraki yerel seçimlerde bu Indignados hareketi en azından Katalonya'da olanlar Barcelona en komu diye bütün hareketler bir araya geldi ve bir platform kurdular ve seçimlere girdiler. Bu polisin coplayarak gözaltına aldığı Ada Colau da şu anda belediye başkanı Barcelona'da. Hı hı, Kendisini hı. aslında davet ettik. E, kend, e, fakat... E, bu e, kendisinin uygun olmadığını e, bize bildirdi. Fakat bu birleşim içerisinde bir de özel bir su kampanyası var. Hı hı. Uzun süredir Katalonya'da mücadele eden. On, oradan bir aktivist, aktivist Moises geliyor. bizimle hı hı. birlikte olacak. Ve kendi deneyimlerini anlatacak. E, yerel özellikle birlikte. Hı hı. Sonrasında Türkiye'nin <gülüyor> kalkınma hamlesi ve su gaspı. Dan, e, bahsettik. Evet Türkiye'nin dört e, bu, bu cumartesi günkü programın e, başlıklarıydı. Hı -hı. Bir de pazar günü devam ediyor. E, sabahtan akşama kadar bir program sanıyorum. Evet pazar günü biraz daha uluslararası ağırlıklı e, bir şeyimiz olacak programımız olacak. Hı -hı, hı -hı. İşte e, ilki iklim değişikliği bu, biraz evvel girişte de bahsettiğim gibi e, iklim mültecileri ve ırkçılığı hı -hı. E, konuşacağız. Burada e, ki Pritz-Smith e, bu toplantıda gerçi yer alamayacak ama e, Profesör Doktor Levent Kurnas Boğaziçi İklim Değişikliği Merkezi'nden Ömer Madra ve e, doçent Doktor Pınar Uyan Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi'nden onlar olacaklar burada. Hı -hı. Ardından diğer iki konumuz ise yine uluslararası meseleler ve uluslararası konuşmacılarla yapacağız bunu. Bir tanesi militarizm aracı olarak su. Bu çok önemli bir mesele çünkü su hani yaşamın merkezidir diyoruz ama artık bir savaş aracı tuhaf bir evet, şekilde. Evet evet. Yani, e, en küçük bazda bunu gösterilerde su sıkılmasından tomalarla buradan da alabiliriz. Ama çok daha şey olarak tabii ki barajların bir silah olarak dahi kullanabildiğinden söz edebiliriz. İşte şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerde bir Musul barajından söz ediliyor. Yani IŞİD'in bir intikam saldırısı olarak hı hı. bir barajı patlatmasına ve bir milyon kişinin ölme ihtimalinden söz ediyoruz burada. Evet, evet. Gerçek bir silaha dönüşmüş durumda. Aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs... Veya işte Fırat ve Dicle üzerindeki politikaları da son derece çatışmaya, çatışma potansiyeli hı hı. barındıran kampanyalar. Hı hı. Burada Filistin'den, Kıbrıs'tan ve yine Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden konuşmacılarımız var. Filistin'i çok istemiştik zaten. Filistin Hidroloji Grubu. Evet, Filistin Hidroloji Grubu 80'lerde kurulan bir oluşum. Bizimle birlikte olacak Ayman Rabi de bu hareketin kurucularından. Hı hı. Çok önemli birisi kendisi çünkü barış görüşmelerine dahi katılan katılmış olan birisi. İsrail özel olarak suyu e, Filistin'de, Batı Şeria ve Gazze'de bir silah olarak kullanabiliyor. Yani daha doğrusu bir şantaj aracı Hı -hı. olarak kullanıyor. Yapılan işte 95'te yapılan OZL anlaşmaları vesaireler var ve aymanla bir bunları ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Buralarda zaten haksız olan su kullanımı yani su kaynaklarının paylaşımı şu anda daha da e, kötüye gitmiş durumda. Özellikle savaş nedeniyle su altı yapıları, kanalizasyon altı yapıları bombalanıyor. Kirli sular e, yeraltı e, yeraltı sularına gidiyor. İnsanlar başka hiçbir seçenekleri yok ve o suyu kullanıyorlar. E, yani savaş malzemesiyle kirlenen suyu içen, tüketen çocuklar, hı hı, insanlar hı. E, var burada. Bu en radikal versiyonu e, savaş silahı olarak evet. e, kullanılmasının. Ee, ve dediğim gibi yine Kıbrıs işte biliyorsunuz borularla su taşınmasından e, söz ediliyor ancak bir, bir diz imtiyaz talep ediyor Türkiye burada sanki hani e, bir tür sömürgeci politika diyebiliriz hı hı. E, buna açıkçası. Hı hı. Bunları ayrıntılı olarak e, yine aslında Türkiye özelinde e, şöyle bir şey var Türkiye'nin dünya literatüründe kazandırdığı kavramlardan bir tanesi güvenlik barajı yani terörle mücadele evet. e, adı altında. E, sınır boyuna göletler oluşturmayı planlıyor. Bunun neden olacağı ekolojik yıkım veya o civardaki insanların yaşamını nasıl etkileceği tabii ki devlet tarafından pek fazla önemsenmiyor. Bütün bunları ayrıntılı olarak e, konuşacağız. konuşacağız. Evet. <gülüyor> e, aslında bunun şu anda katılımı e, dolmuş durumda sanıyorum. Yani yani şöyle dışarı geçtiğimiz gün dışarıdan katılım olabiliyor mu hala? Evet hı hı. E, sadece biz yine de kayıt formu doldurulmasını internet sitemizde suhakki.org sitesinden e, kayıt formu doldurulmasını talep ediyoruz. Hı hı. Çünkü kulaklık vesaire özellikle evet, uluslararası e, e, toplantılar için e, gerek olacak. Hı hı. Bunun dışında dışarıdan e, tabii katılım e, mümkün. Peki bunu e, eş zamanla <gülüyor> paylaşacağınız yayınlayacağınız bir e, platform olacak mı? E, şöyle yapmak Sonrasında ya da belki. Sonrasında zaten yiyeceğiz. video kaydını alacağız. Hı hı. Daha sonra bunları yayınlamayı planlıyoruz. Ancak şöyle bazı toplantıları özellikle Facebook üzerinden canlı yayınlamayı hı. planlıyoruz. Mesela Ömer Madre açılış konuşması yapacak. Hı hı. Onu yayınlamayı planlıyoruz. Bir eylemimiz olacak. Yani Kuzey Dakota'da şu anda çok ciddi bir eylem var. Amerikan yerlileri bir boru hattı projesine karşı direniyorlar. Hı hı. Eylülden beri direniyorlar ve kampları saldırıya uğradı. Bir, birkaç hafta önce daha öncesinde de olmuştu ama bir kampı saldırıya uğradı. Biz Kuzey Dakota ile bir dayanışma eylemi yapmayı planlıyoruz. Cumartesi günü saat dörtte e, yapacağız bunu. Bir pankart etrafında birlikte slogan atacağız. Kısa birkaç gösterimimiz olacak da Dakota'da neler olduğuna Hı -hı. dair. Hı -hı. Ve bir <gülüyor> İngilizce slogan, Türkçe'de slogan atıp bunu oradakilerle paylaşacağız. Oraya bir dayanışma mesajı olarak Türkiye'den e, göndereceğiz. Ne güzel. O zaman e, aslında <gülüyor> takipte kalıyor olmak gerekiyor. E, katılamasak dahi bu e, konferansa. <gülüyor> Facebook'tan e, su hakkı e, idi şeyiniz değil mi evet. hesap hesabınız evet. su hakkından su hakkı. e, onu da duyurmuş olalım. Peki e, program bitmesine çok az bir zaman kaldı evet. ama e, yine de e, bu doğrultuda sizin insanlara vereceğiniz tavsiyeler var mı? Bu konuya tabii ki farkındalığı artırmak, Hı -hı. bu konuyla ilgili araştırmalar vesaire belki evet. ama... Aslında bu, bu konferans örgütlenirken de sürekli yani kampanyalara önem vermemizin sebebi şuydu. Örneğin pek fazla konuşma fırsatı bulamadık ama İrlanda'dan gelecek Brit Smith mesela. Hı -hı. Bizim çok ilham aldığımız bir mücadele. Biz aynı tarz bir mücadele vermek istiyoruz. Çünkü <gülüyor> IMF programı sebebiyle suyun özelleştirilmesine yani suyun paralı olarak e, akıtılmasına musluklardan... İrlanda'da su hakkı diye bir kampanya ortaya çıktı. Bu kampanya hı hı. hızla büyüdü ve ırkçılık karşıtı hareketle birleşti, sendikalarla birleşti ve kardan önce insan diye bir e, sol e, platform oluşturdu. Yani en son seçimlere geçtiğimiz yaz seçimlere girdiklerinde altı vekil kazandı bu hareket. Breit onlardan bir tanesi bizim ne olacak. Yani bu bizim için çok ciddi bir ilham kaynağı. Çünkü su etrafında... Evet. Başladılar hem ırkçılık karşıtı hem sendikal hareket birleşti ve gerçek bir sol alternatif çok önemli e, bir hikaye. Şey, e, <gülüyor> evet. oluşturabildiler. Bizim ihtiyacımız olan bu olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Türkiye'de bizce AKP'nin yumuşak karnı da bu. Yani burada aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelecek aktivistler. Baktığınızda buralar AKP'ye ciddi olarak oy veren yerler. Hı -hı. Artvin vesaire Hı -hı. gibi yerler evet. çok ciddi oy aldığı yerler. AKP politikalarının mağdurları bizzat. Mücadele ediyorlar. Ekoloji e, meselesi söz konusu oldu. Çünkü yaşamlarını savunuyor bu insanlar. Bu hı hı. insanları kazanmak lazım. Bu insanları diğer mesela sendikalarla, diğer sosyal hareketlerle de birleştirmek lazım. Umut ediyoruz. Bu kampanyadan herkesin şu anda umutsuz olduğu e, bu dönemde. Umarız biraz umutlanırlar. Hani birbirimizden öğreniriz ve bundan sonraki mücadeleye daha e, güçlü bir şekilde gireriz. Aynen öyle. Bu programların da aslında birazcık evet. amacı o. Hep böyle bir karamsar... E... Senaryolar sunuluyor bir yandan. Evet bu bir gerçek. Hı hı. E, bu gerçeği kabul etmek gerekiyor ama bir yandan da umutsuzluğa kapılıp da e, kafamızı yastığa göndermemiz evet. gerekiyor. Yani e, hala mücadele etmeye devam edeceğiz tabii ki. E, çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür e, Suhakkı.org'tan evet. e, ulaşabilirler dileyenler. Evet, e, aynı zamanda sizin de... Yapmış olduğunuz burada bir program da var zaten. Suak, Aa, evet, doğru. E, <gülüyor> da... günleri dörtte bizim de bir, bir evet, programımız var. Güzel bir dayanışma <gülüyor> oldu bizim aramızda <önümüzde gülüyor> da. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, ben programı kapatmadan önce bir duyuruyla e, sonlandırmak istiyorum. Ee, Roma bostanı insanlarından bir mesaj var. Ee, bostanı kışı hazırlamak için bir araya geliyorlar ve diyorlar ki birlikte ve farkında olalım, toprağa değelim. Herkesi 12 Kasım Cumartesi günü saat 14'te Bostan'da buluşup kışlık fideleri Bostan'ın sebze yataklarını dikmek için bir araya gelmeye davet ediyoruz diyorlar. Aslında aynı tarih. Farklı etkinlikler ikisi de çok önemli. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> ne kadar çok mücadele olursa o kadar. Iyi. Aynen öyle paralel bir şekilde. Son bir buçuk yıldır Roma Bostan'ında toprağın şifasına ve birlikte üretmenin keyfine inanan birçok insan. Çocuklarımızla, komşularımızla ve toprağa değmek isteyen pek çok yeni arkadaşımızla birlikte İstanbul'un göbeğindeki bu alanı önce temizledik, sonra toprağa hazırladık, fitilli yatak sistemleri ve kompost kutuları yaptık, ektik, biçtik, suladık diyorlar. Ve e, bununla ilgili de artık bu kadar şeyden sonra yapmaya devam edeceğiz. 12 Kasım Cumartesi günü saat 14'te Bostan'da buluşup gelin birlikte toprağa değelim diyorlar. E, diyelim, programı sonlandıralım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür e, ederim. Umarız ki çok güzel bir konferans geçecek. Umarız ki farkındalık daha da her geçen gün artacak. Biz umut dolu programlar yapmaya <gülüyor> devam edeceğiz ne olursa olsun. evet. evet. Ee, görüşmek üzere dinleyicilerimiz haftaya hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora kabadır. Açık radyo program destekçisi olun